Evet Açık Radyo burası ve Açık programını dinliyorsunuz. Trio Tree ve Viage Ayer'in beraber kaydettikleri Wiring isimli albümden bir parça dinlettik sizlere. Bu haftanın albümü seçtik aslında bu kaydı. E, Viyajayar Hindistanlı, e, Piyanist, Amerikalı üçlüyle e, çalmış. Üçlü de bu önemli. Üç isimden oluşmakta. Oliver Lake, Reggie Workman ve Andrew Cyril. E, siyahi müziğin e, free jazz'ın önemli e, isimlerinden. Evet, Trayvon Martin için e, suite'in ilk bölümünü dün akşam sizlere sunmuştuk. Amerika'da küçük yaşta ırkçı sahiplerle olduğu kuvvetle muhtemel bir şekilde katledilmiş olan Trevon Martin için bu albüm içerisinde yer alan suite'in ikinci bölümü Fallacies ismini taşıyordu. Evet, Trevon Martin ve binlercesi için demekteydi. Bilavı çok uzatamayacağız. Haftanın albümüne Hı -hı. ilgili bu yarım saatin sonunda bir parçaya daha kulak vereceğiz bu albümden ama şimdi söyleşimize geçiyoruz. Aslında bakarsanız bu yarım saatimizin esas konuşunlar. Evet programın başında da bahsettiğimiz üzere Osman Necmi Gülmen radyoda konuğumuzdu. Mustafa Tunalı bir röportaj yaptı. Osman Necmi Gülmen'le bir kere daha teşekkür edelim. Hem Aslantunalı'ya hem de Osman Necmi Gülmen'e son çıkan kitabı vesilesiyle hem onun e, tarihsel roman yazımını hem de biraz hayata bakışını konuştular. Yaban Gülleriydi çıkan kitap bu arada ismini de belirtelim. Evet bu kitap vesilesi aslında Kitap foranına katılmak üzere İstanbul'a hmm. gelmiş olan Osman Necmi Gülmen normal şartlarda Paris'te hayatını sürdürmekte İstanbul'da olduğu bilgisini e, duyunca eski açık radyo programcılarından Mustafa Arslan e, Tunalı ile Buluşma fikri niyetinin geçen hafta gerçekleşti ve biz bu akşam şimdi bu söyleşiyi sizlere sunacağız. Rana, Muhtedi, Afre sevda, Senmiş edin devedir ve neydi suçun Zeliya gibi son dönem romanlarını almakla yetinilmiş şimdi çoğunlukla tarihsel roman alanında faaliyet göstermekte Osman Necmi Gülmen 1927 İstanbul doğumlu yazar lafı çok uzatmayalım. Söyleşiyi parça parça dinleyeceğiz. Arada Osman Necmi Gürmen'e dair edeceğimiz bir iki kelam daha olacak ama isterseniz gezgahı uzatmamış olalım ve Arslan Tuna'nın Gürmen'le yaptığı söyleşiyi dinlemeye başlayalım. Yaban Gülleri adlı romanın çıkması dolayısıyla Osman Necmi Gürmen'le birlikteyiz. Yaban Gülleri de tıpkı Rana gibi, daha önce yayınlamış olan Mühtedi gibi tarihi bir roman. Tarihe neden bu kadar ilginiz var? Öncelikle oradan başlayın. Yani geçmişi hatırlamadan geleceğe yürümek biraz tehlikeli adımlar sayılır. Geçmişi göreceğiz, ondan sonra günümüzü anlayacağız, geleceği de ona göre adımlarımızı atmam gerekir. Onun için yani tarih roman dediğiniz zaman Rana Efendim Yabancı Güller falan şu benim bildiğim çocukluğumun seneleri yani yakın tarih. ...daha evvellerine gidip... ...on 16. asıra gittiğimiz... ...şey var, mühtedi var... ...müştedi yani ihtida eden... ...ihtida eden demek... ...doğru yolu bulmak... Yani ...İslamiyet'te aslına bakarsanız... ...başka birbirinden İslamiyet'e geçene de... ...müştedi deniyor... ...ben o zamandan başladım... ...nasıl olur ki... ...Uluç Ali diye bir kalabriyalı... ...bir zavallı balıkçının oğlu... <gülüyor> şeyden barbarisk dediğimiz cezaydı korsanlar tarafından kaldırılıp ondan sonra kocaman bir imparatorluğunun kapıtağın deryalığına yani amiral geliyor kendi dini iç doğuşta Hristiyan ama ondan sonra Müslüman oluyor ve hiçbir zaman ne dinine ne memleketine yurduna ihanet etmiyor ve büyük büyük adımlar attırıyor e, bu arada bu adam eski dinini ...unutuyor mu, unutmuyor mu... ...tamamen siliyor mu, silmiyor mu... ...yenisini tamamen kabulleniyor mu... ...bunun etüdü vardı, oradan başlıyorum... Yani ...din mezunu oradan alıyorum... ...ama ondan sonraki hayat tecrübeleri ...yavaş yavaş... ...genç kızların gözünden görmeye çalışıyorum... ...çok da enteresan oluyor... ...çünkü... E, ...bizde bir tabir var... ...onu soruyorlar, tabir değil... ...aslına bakarsanız... E, ...konsta vardır... ...erkekler daha ufsal, hanımlar daha duygusal olur. Onun için benim hitap etmek istediğim yalnız beyindi. Hitap etmek için okurdaki şurayı, kalpteki yola bir yolunu bulup hitap etmek. Oradaki titreşim başladı ama beyindeki mantık silsilesi daha dürüst diyor gidiyor. Onun için de kız çocuklarını hep seçiyorum... ...erkek çocuklarına zarar daha çabuk gelişiyorlar. Onu cin gibi kızlar, ben tanıdım, bildiğim Bir tanesi bacımdı, Allah rahmet eylesin. Onun için onların gözünden... ...hem günü hem geleceği görmeye çalışıyorum. Muayyen bir yaşa geldikten sonra... ...pek geçmişle alakadar olmuyor millet. Gelecekte, de, eh, Allah razı olsun... ...biz günümüzü yapalım, bakalım ne olacak diyor. Halbuki kız çocukları, bir daha çok çocuklar... ...ne olacak, bu nedir, o nedir... ...soruyorlar, ediyorlar... ...yani alışkanlığın dışına çıkıyorlar... ...işte ben de hani bir nevi... ...demeyeyim ama... ...bir, bir nevi ezber bozmaya gidiyor... ...bu böyledir... ...böyledir, niye öyledir... Onun gelişmiş insan artık kendine sormuyor... ...ekmek derdinde, şu derdinde, bu derdinde... ...gidiyor... ...ama kız çocuğu daha yeni geldiği için... ...dünyaya bunları merak ediyor, soruyor ben de o çocuk kız gözünden bakmak istiyorum diyor. Evet, tarihi roman yazıyor olmakla ilgili konuştu aslında. Osman Necmi Gülmen. Evet, hitap etmek istediğimiz yalnız beyin değil, şurası diyordu kalbini göstererek. Burada burada bir titreşim başladı mı? Beyindeki mantık sesi daha iyi ilerliyor bir genç kız çocuğunun gözünden anlatmaya çalışıyorum hikayelerimi dedi. Bu aslında son romanın Yaban güller için geçerli olduğu kadar daha önceki Rana kitap için de geçerli. Kısaca belki hayatından burada bahsedebiliriz. 1927 doğumlu olduğunu söyledin sen ilk sen en başında. Siverek doğumlu Siverek Hacı Bucak aşiretinin reisi Hacı Osman aşireti. Paşa'nın torunu aslında evet öyle demek daha doğru. Ve İstanbul'da Eğitimini almaya başladıktan sonra kısa bir süre sonra hatta 1946 yılında Fransa sitesini bitirip Fransa'ya devam ediyor. Babası onun eğitimini görmesi için oraya yolluyor hatta daha doğrusu. Ve 52 yılında tekrar ülkeye dönüyor. 66 yılına kadar da Siverek'te yaşıyor. Evet 25 yaşında e, Türkiye'ye dönüp 10 seneden fazla hayatını Siverek'te geçiriyor. İlerleyen dakikalarda zaten... Siverek'ten bahsedecek kast bile gelmezdi diye. Burada Aşiretin iki kolu arasındaki kan davası nedeniyle geçirdiği zor seneler var bizim de bildiğimiz kadarıyla. Bu kan davasını sonlandırmak için alınan karar gereği de Siverek'i terk etmek durumunda kalıyor ve Fransa'ya yerleşip burada muhabirlik mesaisine başlamakta 8 yıl kadar Süren bu ardından da bir Bodrum e, safhası var onun hayatında. 10 yıl kadar orada işletmecilik yapmakta ardından gerginler bitmiyor. Ve 1976'da Bodrum'dan ayrılıp Fransa'ya yerleşip nihayet romanlarını yayınlamaya başlıyor Osman Necmi Gürmen. Evet oldukça farklı alanlarda çalışmış diyebiliriz aslında sanırım bu kısacık paragraftan bile. Evet kesinlikle öyle anladığımız Ama, üzere. Evet biz bu söyleşide... ...onun edebiyatına ve eserlerine odaklandık... Hı hı. ...şimdi da uzat, daha fazla uzatmadan... ...söyleşeğe geri dönelim... Tarihten bahsedince... ...Müştediden söz ettiniz... ...galiba Halikarnas Balıkçı'nın... ...Turgut Reis... ...hakkında bir romanı var... ...şimdi oradaki... ...çizilen tiple... ...sizin Mühtedide çizdiğiniz tip... ...birbirinden çok farklı... ...çünkü... Halikaynas Balıkçısı'nda özellikle Türk olduğunu, özbeöz Anadolu olduğunu kanıtlama çabası var. Hı hı. Siz tam tersi onun melezliğini, farklı kimlikleri bir arada yaşamasını gösteriyorsunuz. Hatta bütün romanlarınızda var bu. Yani bütün kimlikler melez hı hı. ve iççe geçmiş kimliklerden bahsedebiliriz. Bu acaba sizin hayatınızla da alakalı bir şey mi? Benim şahsi hayatına alakalı bir tarafı yok ama bir defa o siz bahsettiğiniz 16. asırdaki kapıdan Turgut Reis diye Ulucali Reis, sonradan Kılıç Ali Paşa oluyor ama Turgut Reis de onda hemen hemen o zamanki patronliğinde bir insan. Hı -hı. Turgut Reis Hı -hı. bize. Herkans Polis'in Roman'da Turgut Reis daha ön plandaydı da onun için. Ee, neyse o zamanki Kılıç Ali Reis'in e, Kılıç Ali Paşa'nın imajını dediğim gibi ben çok iyi tanıdığım. Benim evimde gidip kalan Ali Karnas balıkçısı vardı. Ondan da uzun uzun konuşurdu. Bodrum'da mı? Bodrum'da. O İzmir'deki turist rehberliği yapıyordu bir aralık son zamanlarında. Rehberlerden, şey, turistlerden sıyrıldığı zaman Bodrum'a gelirdi. Gelir benim evde kalırdı. Alem adamdı o hakikaten. Konuşmaya başladım dinlerdiniz. Ta... <gülüyor> Onun için bir Türklük mevzuu var. Yani Uluç Paşa'nın, Uluç Reis'in Kalabriya'da bir esirden doğmuş falan tamamen hayalden çıkarttığı bir mevzu var. Benimki tam aksine bütün olduğu gibi dokümanlardan yani o zamanki dokümanlara ve o arşivlerde de yalnız İstanbul'dan, Ankara'dan değil... ...Fransa'dan, Venedik Konsolosluğu'ndan yapılmış olan arşivlerden çıkarttım. Yani iki ayrı kitap. Onun muhayyelisi benimkinden çok daha geniş. Ee, benimki daha sabit noktalara dayanması gerekiyor. Benim tarih bilgim öyle. İşte onun için böyle iki tür, ayrı türlü bir şey, Bulucan Öreğiş çıktı meydana. Peki güllene dönecek olursak, ee, bu romanda da 1930'lu yılların İstanbul'u var. Hı -hı. ...Fener Yolu... E, ...o 1930'lu yılların dönüşümünü... ...anlatıyorsunuz... ...Rana 1920'li kadar 19 ...1910'ların sonu ve 1920'ler... ...1927'ye kadar gidiyordu. ...acaba e, bu ikisini tamamlayacak bir... ...üçüncü roman olacak mı... ...bir üçleme olacak mı... Oo, ...çok çabuk gidiyorsunuz abi... ...ben o kadar hızlı gidebiliyorum... ...şimdi dediğiniz gibi Rana hakikaten... ...1905-1927 arası... ...yani... Balk ...ilk Balkan Harbi, Umpar İpartan Büyük Savaş, e, iki, birinci dünyan, Cihan Harbi. Ondan sonra çocuğum için ilk yılları. 27'de bitiyor, 30'da yaban gülleri başlıyor. Şimdi bundan sonrasında devam etmek için evet çok büyük niyetim var ama... ...Allah baba bize ömür verecek mi bilmiyorum bakalım ne kadar daha var. Bir deneme yapmaya çalışacağım. E, tutar mı tutmaz mı bakalım inşallah şimdi... Madem ben Fransa'ya gidince millet keyfe gider, ben çalışmaya gidiyorum oraya. Başlayacağım, bakalım netçe ne olacak? <gülüyor> Peki, e, tarihi roman yazmak. Hı hı. Aslında bir bakıma tarihi yeniden, kendi gözünüzde yeniden yazmak olmuyor mu? Burada ne kadar, gerçeğe bağlı kalmak ne kadar önemli ya da ne kadar dikkat ettiğiniz bir unsur? E, dikkat ederseniz, her yer romanında. Tarihi olayları el aldığım zaman... ...o olayların en ince detayına kadar... ...içindeki personajlarla birlikte hakikidir. Hiç onlara da şüpheniz olmasın. Ve onun için de kitapların arkasına... ...devamlı birkaç sayfa referanslarını veriyorum. Nerede, kim ne demiş, nasıl olmuş... hepsini gidip tetkik edilebilir, takip edilebilir. Onlarla hiçbir zaman oynamam. Ama o yanında da romanın kurgusu var. Romancının kurgusu var. O gelip... ...millet ayıklandırıyor ve işte roman kurgusunu kuruyor. Bazı şeyleri izah etmek değil... ...onları hissettirmek okuru. Benim bütün derdim o. Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programında... ...Mustafa Arslan yazar Osman Necmi Gürmen'le... ...Açık Kardeş Stüdyolarını gerçekleştirdiği... söyleşi dinlemeye devam ediyoruz. Gürmen'in en son yayınlanmış romanı Yaban Gülleri... ...vesilesiyle gerçekleşmişti. Bu buluşma kısa İstanbul Türkiye ziyareti zarfında e, kısaca e, genel anlayışından, genel e, yazma, çizme ve tarih e, anlayışından konuşmakta Arslantunalı ve Gülmen. Şimdi aslında iki dililik üzerindeki e, Gülmen'in aslında e, Fransızca yaz, yazmaya başlayıp sonra e, Türkçe. E, ...döndüğünü biliyoruz. Kendi zaten zaten... ...anekdotlarla anlatıyor e, evet, olacak. Anadilim Türkçe diyor. Evet. Ve ara ara... ...Fransızca da geliyor ve böyle de yazıyorum. Diyor. Tüm git gellerin arasında... ...gayet makul gibi e, gözükmekte... ...bize de. Yazdıklarının romanlarını iki ayrı dilde... ...kaleme alan e, pek fazla yazar yok. Siz hem Fransızca yazıyorsunuz, Hı -hı. bazı kitaplarınızı... ...Fransızca, Hı -hı. bazılarını Türkçe evet. kaleme alıyorsunuz. Şimdi bu... E, ...hangi dili neye göre... ...seçtiğinizi merak ederim. Ne olacak? Evvelden hesaplanmış seçtiğim bir şey yok doğrusu isterseniz. Kafamın içinde bir sürü şeyler dönüyor. Kimisi Fransızca olarak dönüyor, kimi Türkçe olarak söylüyor. Hangisi nasıl dönmüş ona göre bir başlangıç yapıp bir yiyip gidiyorum. Yani bunu evvelden Fransızca yazacağım ya Türkçe yazacağım diye bir şeyim yok. İlk romanım hariç İlk romanı Fransızca mecburiyetten Fransız yazdım. Neden mi ne sorarsan... <gülüyor> sorarsanız anlatayım size. <gülüyor> ben hep gitmeden 1950 senelerin başında Cumhuriyet Gazetesi okurdum. Sonra, Pardon nereye gitmeden? Şarka, Siveri'ye gitmeden önce hep e, Cumhuriyet Gazetesi okurdum. Sonra mecburiyetten Siveri'ye gittim ve 10 sene orada başıma gelmedik kalmadım. Zaten gazete gelmez, gazete okuyacak vakit yok. 10 sene sonra dönüp geldim tekrar Cumhuriyet gazetesi aldım İstanbul'a gelince okumaya çalıştım. ...yemin olun bir tek satırını anlamadım. Yani, gazete okur, insan gazetesinin okurunu da anlamadım. Şimdi bana kızacak bu yeni Türkçeler ama malum doğrusu bu. Anlamadım bir tek satırını. Tamamen Türkçemiz değişmiş. Ondan sonra da bu yeni kullanıp bu, bulamadım. Bu. Hiç anlamadım. Oğlum geldi bana, mektupta okuyor. Baba bunu bana anlatır mısın? Şunu nasıl halledeyim? Diyor. Dedim, Oğlum bir şey anlatsam ben de sana anlatayım. şey anlamıyorum. Yani, bu durumda... Altmışlı yıllarda sonra değişti, şimdi rahat yazıyorsunuz, istediğiniz gibi gidiyorsunuz. Fakat o dilini ya yazacak bir şey yok. Ben onun dili bilmiyorum ki o dilde yazı, yazıyor. E Fransızca daha aşinaydasınız. Fransızca bana çok daha rahat, sevdiğim bir dil oturduğum Fransızca yazdım. Maalesef yani bunun yüzünden oldu. Ama ondan sonra yavaş yavaş dil kendi kendini buldu. O ekstrem kelimeler çıktı, Kendinden artık kullanılmaz oldu. Şimdi gençliğe soruyorum bu nedir bilmiyor, bu nedir bilmiyor. Unutmuşlar yani onları, gitmiş. E şimdi oturdu Türkçe, iyi kötü. Böyle atıraat yazabiliyorsunuz. Ama o da öyle değil. Peki kendinizi e, Türkçe edebiyatı mı yoksa Fransız edebiyatı mı dahil hissediyorsunuz yani? Hissetmek dile bağlı bir defa. E benim ana dilim Türkçe. da ben dört yaşından beri Fransızca konuşuyorum. O da benim ikinci bir dilim gibi. E neyse bilmiyorum. Benim illa bu yanım burası. Bu boğazın itirafı. Orada kalıyorum. Ben Fransa'ya gidiyorum dediğim gibi. Kalkıp gidip Şanzi'ye şurada burada koşturduğum yok benim. Odam var orada. Kitap dolu bir oda. Bütün arşivler istediğim gibi elimin altında. Giriyorum odaya ve işte 6-7 ay orada Odan çıkmam. Oturdu. Hem yemeğimi, yemeğimi suyum gider oraya otururum. Çalışırım. Altı ay çalıştım ondan sonra kalkar gelir İstanbul'a. İstanbul'da da kalmam Bodrum'a. Güneş'e, deniz'e. Ki benim küçük bir teknem var. Ona kavuşurum. Yani herkesin tersine. Keyif yapılacak yerde ben çalışırım. Çalışacak yerde de keyif yaparım. İşte böyle bir halim var. Çok teşekkürler. Estağfurullah efendim. Rica Evet, Mustafa Arslan Tuna'nın Osman Necmi Gürmen'le gerçekleştirmiş olduğu söyleşeyi dinledik sizlere. Öncelikle Osman Necmi Gürmen'i bizleri kırmadığı için teşekkür ederim. Ve Mustafa Arslan Tuna'yla ve Mustafa Arslan Tuna'lı'ya da gülmenle bir araya gelme teklifimizi geri çevirmediği için. Evet, tekrar teşekkür etmiş olalım ve istersen devam edelim buradan. Evet, ufak, bir ara vermemiz gerekecek çünkü. bir aramız olacak, evet ve... Açık Dergi'nin şiir bölümüne geçiyoruz. Karin karşı da Le Levent Pişkin'in üstleniyor oldukları bölüm bu. Pulbiber Mahallesi, Meymene Sokak, Göçmüş Geliler Bahçesi'nde bu akşam Cemal Süreyya konuşmaya başlıyorlar.